Söylendiği kadar güçlü ve örgütlü bir terör tehdidi gerçekten var mı? Yoksa ideolojilerin gücünü yitirdiği bir çağda siyasetçilere güç kazandırmak için kullanılan bir efsane mi bu? Siyasette korkunun yükselişinin öyküsünün odağında iki grup var. Amerikan yeni muhafazakarları ve radikal İslamcılar. Kabusların gücü dizimizin başında bu iki akımın felsefi temellerini atan iki düşünür, Leo Strauss ve Seyit Kutub'un, ...ve ilk takipçilerinin izini Amerika Birleşik Devletleri ve Mısır'da sürmüştük. Bugün öykümüze 1970'lerin sonlarında Mısır'dan devam ediyoruz. 1970'li yılların sonlarında Mısır büyük bir dönüşüm geçiriyordu. Görünüşte varlıklı orta sınıflarıyla... Batı'dan ülkeye akan büyük yabancı sermayenin de etkisiyle batılı anlamda modern bir devlet tablosu çiziyordu. Genç ve başarılı doktor Eymen Elzevahiri de Mısır'ın elit kesiminden geliyordu. Kuzeni Ömer Azam anlatıyor. Ayman he was an ideal person who was a doctor coming from a very good Ayman ideal biriydi. Doktordu. Çok iyi bir aileden geliyordu. Babası üniversitede profesördü. Büyük babası büyükelçiydi. Herkesin saygı duyduğu bir aileydi. Eymen de çok düzgün bir insandı. Prestij, para, propaganda ile ilgilenmezdi. Bu özelliklerinden dolayı lider oldu. Zevahiri, görünüşteki orta sınıf hayatının gerisinde aslında radikal İslamcı bir gizli hücrenin lideriydi. Daha öğrencilik yıllarında 1966 yılında idam edilen Seyit Kutub'un fikirlerinden etkilenmiş ve yeraltı örgütlenmesine girişmişti. 70'lerin sonlarında Seyit Kutub'un görüşleri sadece zevahiri değil geniş öğrenci kesimlerini etkiliyordu. Özellikle de Mısır'daki Batı destekli Enver Sedat yönetimine duyulan güvensizlik, yaygın yolsuzluk söylentileri bu tür radikal tepkileri besliyor, Sedat'ın ülkeyi yabancı bankalar ve sermayeye peşkeş çektiği söyleniyordu. Bardağı taşıran son damla Amerika Birleşik Devletleri'nin Enver Sedat'ı İsrail'le barış görüşmelerine razı etmesi oldu. Sedat zamanın Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın telkinleriyle 1977'de Kudüs'e gitti. Batı'nın kahramanlık olarak gördüğü bu girişim İslamcılar için ihanetti. Eymen Zevahiri artık kutubun görüşlerini yaşama geçirerek çürümüş ve satılmış diye nitelediği rejimi devirmenin zamanı geldiğine iyice kanaat getirdi. 1979'da İran'da Şah'ın devrilmesiyle gerçekleşen İslam devrimi de zevahiri için bu rüyanın gerçekleşebileceğinin bir başka kanıtıydı. Üstelik really. uh, Enver Sedat, İran İslam devrimini İslam adına utanç verici bir gelişme diye tanımlamış, devrik şahı ülkesine davet ettiğini ilan etmişti. 1980 yılı sonlarında Eymen el Zevahiri ve Seyyid Kutub'un diğer takipçilerinin oluşturduğu hücreler bir araya gelerek İslami Cihad örgütünü kurdular. Örgütün liderliğine Abdülselam Faraj getirildi. Faraj, Enver Sedat'ın görkemli bir eylemle öldürülmesini öneriyordu. Böylece kitleler sarsılacak, gerçekleri görecek ve devrim yolunda yürüyeceklerdi. İslami Cihad'ın kurucularından Kemal Habib anlatıyor. baydanı tarihli hâdî kıyadat-u aydan Cihat hareketinin bazı liderleri hala hayatta. Aralarında Eymen ve ben de vardık. Daha önceki ılımlı fikirlerin yerine cihat kafa yapısının öncülüğünü yaptık. Psikolojik olarak yerleşik düzenin üzerinde olduğumuza inanıyorduk. Gündelik gerçekleri yerleşik düzeni reddediyor ve bunu dönüştürmeyi, değiştirmeyi istiyorduk. Sedat'tan kurtulmayı düşünüyorduk. Resmi bir törende kitlelerin gözü önünde İslami cihat üyesi genç subaylar Enver Sedat'ı öldürdü. Oracık'ta da tutuklandılar. Fakat suikastin Mısır halkı üzerindeki etkisi hiç de Zevahiri ve arkadaşlarının umduğu gibi olmadı. Kahire o gece çok sessizdi. Kitleler ayağa kalkmadı. Mısır yönetimi suikastin ardındakilere yönelik büyük bir operasyon başlattı. Bizzat suikasti gerçekleştirenler hemen idam edildi ama aralarında Emren El Zevahir'in de bulunduğu 300'ü aşkın radikal İslamcı Kahire'de yargılanmaya başlandı. Yıllar sonra Usame Bin Ladin'in arkasındaki adam olarak uluslararası ün kazanan Emren El Zevahir işte o gün ilk defa dünya medyasının dikkatlerini üzerinde toplamıştı. Now we want to speak to the whole world. Bütün dünyaya kim olduğumuzu ve niçin burada olduğumuzu ilan ediyoruz. Biz Müslümanlarız. Dinine en geniş anlamıyla bağlı Müslümanlarız, felsefesiyle ve kanunlarıyla. Buna inandık. Biz bunun gereği olan İslam devleti ve İslam toplumunu kurmak istediğimiz için buradayız. Sevahiri İslami cihad örgütünün bir çok başka militanı gibi 3 yıl hapse mahkûm edildi. İşkencelerin daha önce seyit kutubu nasıl radikalleştirdiğini anlatmıştık. Sevahiri de işkencelerden geçti ve kutubun görüşlerini daha da radikal bir şekilde yorumlamaya başladı. Halk niçin öncülerin arkasından gitmemişti. İslam'dan uzaklaşan yalnızca liderler değildi, dikitlelerdi de demek ki. Dolayısıyla onlar da meşru olarak hedef alınabilecekti. Terör ve şok onları gerçekleri görmeye zorlayacaktı. Mısır'daki İslami Düşünce Enstitüsü'nden Doktor Azzam Tamimi. Ayman Zahiri came to the conclusion that because you have what you believe to be a sublime objective then the means can be Zevahiri şu sonuca vardı. Değil mi ki üstün bir amaca hizmet ediliyordu? Buna ulaşmak için her türlü araca başvurmak mübahtı. İstediğiniz kadar insanı öldürebilirdiniz. Sonuçta asil bir amaç vardı çünkü. Biz öncüleriz. En gerçek Müslümanlar biziz. Bizim dışımızdaki herkes yanlış yolda. Ayrıca Müslüman bile sayılmazlar diye bir mantık geliştirdiler. I'm... 1980'li yıllar başladığında Mısır'da bunlar olurken Amerika Birleşik Devletleri'nde de din siyasallaşmaya başlıyordu. Bu hareketlenmenin ardında da yeni muhafazakarlar vardı. 1970'lerin sonlarında Amerika'da milyonlarca radikal Hristiyan bulunuyordu. Ama kilise, vaizler o zamana kadar bu insanlara hep siyasetten uzak durmalarını tavsiye etmişti. Bu çürümüş, yozlaşmış toplumla uzlaşmak olarak görülüyordu. Yeni muhafazakarlar bunu değiştirdi. Bir önceki bölümde önde gelen birçok yeni muhafazakarın başkanlık seçimleri kampanyasında Cumhuriyetçi aday Ronald Reagan'a destek verdiğini, danışmanlık yaptığını söylemiştik. Yeni muhafazakarlar 1981 başkanlık seçimi öncesinde Cumhuriyetçi Partinin yanı sıra Evanjelist kilisenin önde gelen bir grup vaiziyle de ittifak oluşturdular ve sessiz milyonları seçim sandığına çektiler. Radikaller, sapıklar, liberaller, solcular, komünistlerden bıktık usandık. Artık Allah'ın izinde yürüyenlerin ortaya çıkıp Amerika'yı değiştirmesinin zamanı geldi diyordu Vize James Robinson. Bu çağrıyı izleyerek Ronald Reagan kampanyası sırasında Cumhuriyetçi Parti ile buluşan önde gelen bir radikal Hristiyan Paul Weyrich, bu buluşmanın önemini şöyle anlatıyor. Konservatif hareket o ana kadar esasen entelektüel çevrelerle sınırlı kalmıştı. Düşünce adamları vardı fakat neferleri yoktu. Stalin aynı şeyi Papa için sormuştu. Neferleri nerede diye. Bizim de yoktu. Ama ne zamanki dini liderler hareketlendi, o zaman gerçekten milyonlarca neferimiz oldu. Ronald Reagan 1981 yılı başında radikal dinci kesimlerin ilk defa sandık başına gitmesinin de yardımıyla iktidara geldi. Bu ittifakın oluşmasında önemli rol oynayan yeni muhafazakarlarda yeni Amerikan yönetiminde yüksek görevlere getirildi. Paul Wolfowitz, Dışişleri Bakanlığı Siyaset Dairesi Başkanı oldu. Yakın arkadaşı Richard Perle, Savunma Bakan Yardımcısı, Sovyet tehdidini kanıtlamak üzere yeni muhafazakarların oluşturduğu B grubunun başkanı Richard Pipes da Reagan'ın danışmanı oldular. Yeni muhafazakarlar artık Amerika'nın kaderini değiştirecek politikaları uygulamaya koyabileceklerini düşünüyorlardı. Ama politikalarına karşı gerek bürokraside gerek kongrede güçlü direniş vardı. Hepsinden önce de başkan Reagan'ı ikna etmeleri gerekiyordu. Çünkü Reagan yeni muhafazakarların şer güçlerinin başı diye nitelediği Sovyetler Birliği ile hala diyalog kurulabileceğini düşünüyordu. Richard Pipes bu süreci şöyle anlattı. Reagan, didn't at first quite understand that the aggressiveness is rooted in the system. He, Reagan önceleri saldırganlığın Sovyet sisteminin temelinde yattığını anlamıyordu. İnsanlar hakkında imserde, yumuşak bir adamdı. Herkesin de kendisi gibi olduğunu düşünürdü. Sovyet liderlerine bunu anlatmamız lazım. Yanlış ideolojiye saplanmışlar gibi şeyler söylerdi hep. Biz de ona sürekli, Sayın Başkan, sistemle uğraşmamız lazım. Sistem değişmeden hiçbir şey değişmez derdik. Reagan'ın bu görüşleri benimsemesi uzun zaman aldı. Yeni muhafazakarlar Sovyetler Birliği'nin çok büyük bir tehdit olduğunu iyice kanıtlamak için yeni bir kampanyaya girişti. Dünyanın dört bir yanında teröre başvuran devrimci grupların çoğunun Filistin Kurtuluş Örgütü'nden Bader Meinhof'a ya da İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu Iraya kadar aslında dünyayı ele geçirmeye çalışan uluslararası bir gizli örgütlenmenin parçası olduklarını ve Sovyetler Birliği tarafından idare edildiklerini söylüyorlardı. Ama önemli bir sorun vardı karşılarında. Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütü CIA yeni muhafazakarların bu tezlerini inandırıcı bulmuyordu. Yeni muhafazakarların uluslararası terör ağı görüşlerini teori haline getiren Reagan dönemi dışişleri bakanlığı danışmanı Michael Ladeen. CIA They tried to convince people that we were really crazy. I mean, they they never believed. CIA bunu reddetti. Herkesi bizim çılgın olduğumuza ikna etmeye çalışıyorlardı. CIA, hiçbir zaman uluslararası terör örgütlenmesinin arkasında Sovyetler Birliği'nin bulunduğuna inanmadı. Terör örgütlerinin göründükleri gibi olduğuna inanmak istediler hep. Bunları, kendilerine yapılan korkunç haksızlıkların öcünü almak ya da büyük sosyal adaletsizlikleri düzeltmek için yola çıkmış yerel gruplar diye gördüler. Fakat yeni muhafazakarlar yeni ve güçlü bir müttefik buldular. William Casey, Casey CIA'nın yeni başkanı ilan edilmişti. Yeni muhafazakarların tezlerini gayet makul buluyordu. CIA'nin bütün Sovyet uzmanlarını çağırarak, Başkan Reagan'a sunulmak üzere bir rapor hazırlamalarını, bu raporda gizli bir uluslararası terör örgütü ağı olduğunu kanıtlamalarını istedi. CIA uzmanları ise ona bunun mümkün olmadığını anlattı. 1976-87 yılları arasında CIA'nin Sovyetler Birliği Dairesi başkanlığını yapan Melvin Goodman da bu uzmanlardan biriydi. Goodman, yeni muhafazakarların tezlerine sundukları terör ağı adındaki kitabı niçin ikna edici bulmadıklarını şöyle anlattı. Hazırlanan kitaba bakınca bazı bölümlerin tamamen CIA'nın kendisi tarafından üretilmiş kara propagandadan oluştuğunu gördük. CIA bu tür uydurma bilgileri, bir gizli plan dahilinde hazırlar ve propaganda amacıyla Avrupa medyasına yayardı. Hazırlanan kitap bunları alıp gerçek bilgiler gibi kullanmıştı. Bunu kendilerine de açıkça hemen söyledik. Ama hiçbir etkisi olmadı. Casey bir kere Sovyetlerin uluslararası terörizmin arkasında olduğuna inanmıştı. Bizim yaydığımız propaganda uydurmaları artık gerçek olarak sunuluyordu. CIA Başkanı Casey kendi uzmanlarını ikna edemeyince kendisini terör uzmanı olarak tanımlayan bir profesöre başvurdu. Ona istediği raporu hazırlattı. Sonunda Başkan Reagan yeni muhafazakarların istediği çizgiye gelmişti. Ve 1983 yılında Amerikan dış siyasetini köklü bir şekilde değiştiren gizli bir belgeye imzasını attı. Artık Amerika gizli Sovyet tehditini püskürtmek amacıyla dünyanın dört bir yanında gizli bir karşı savaş yürütecekti. Yeni muhafazakar düşüncenin babası Leo Strauss 1949'larda toplumu birleştirici efsaneler yaratılmasını önerirken toplumdaki değerler erozyonuna ve yozlaşmaya karşı mücadeleyi amaçlıyordu. Ama Amerika'nın şer güçlerine karşı dünyaya iyiliği egemen kılmak için başlattığı mücadele efsanesi artık yaratıcılarının kafasında bir gerçekliğe dönüşmeye başlamıştı. Yeni muhafazakarlar kendi yarattıkları efsanelere inanmaya başlıyorlardı. Michael Ledeen Dünyada özgürlük bölgesinin sınırlarını genişletmekti amacımız. Bu kısmen Sovyetler Birliği ile kısmen de diğer diktatörlüklerle savaşmayı gerektiriyordu. O zamanki fikrimiz de buydu, şu anda da böyle düşünüyoruz. Çetin bir işti dünyayı kötülerden temizlemek. İnsan yapayalnız kalabiliyordu. Ama birilerinin bunu yapması gerekti. Haftaya her ikisi de Batı liberalizmine tepki üzerine gelişen yeni muhafazakarlarla radikal İslamcılar'ın Afganistan'da Sovyet işgaline karşı buluşmasını anlatacağız.